Bismillahirrahmanirrahim. Bu inşallah konumuz imanın tadını tadanlar. İki türlü tat var biliyorsunuz. Birisi maddi tat. İşte elmanın bir tadı var, karpuzun tadı var, şunun bunun var. Bir de manevi tat var, manevi her organımızın aldığı tat başka oluyor. Damak tadı başka. Bir de şöyle deriz, ne tatlı renk deriz. Yani rengin de tatlısı var. Bunu da hangi organ alıyor? Göz bunda alıyor. Yine deriz, ne tatlı sesi var deriz. Tatlı ses. Kuş sesleri gibi, insan sesi gibi bunu da tabi kulak alıyor muhteremden. E kokunun da güzeli var. Güzel koku var. Bunun da burun duyuyor bunu da. Bir de imanın tadı var. Bunu tabi göz görmez. Burun bunu duymaz. Ama bunu da insanın kalbi, gönlü alıyor buna. Önce inşallah işte bir hadisle başlıyorum. Hadis-i Buhari'den İmanın tadını kimler tadabiliyorlar? Buyur ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Selasün üç şey var ki menkü nefihi kimde bu üçü bulunursa vicede birine halabetel imali. O kimse de bu işi bulunursa o kişi bunlarla imanın tadını tadar o kişinin kalbinden gönlünden imanın sevgisi oluşur. O hale gelir ki bütün zevkleri aşar geçer. Peki nedir bunlar acaba? Birincisi Enikel'ülhü ve hamdih mesel. Birincisi Enikel'üllahev'ül sülhü ehabbe ilehi mimma sivahu ma. Birincisi, Birincisi, Birincisi Allah ve resulü peygamberimiz o kimşiye, o kişiye her şeyden fazla sevgili olması gerekiyor. Demek ki bir kimse Allah şanını ve peygamberimizi diğer her şeyden fazla sevebiliyorsa o kimse gönlünde imanın tadını o zaman bulabiliyor. E bunun ölçüsü var mı? Var tabii ya. Dille bu kolay söylemesi. Allah seviyorsun, o çok seviyorum diyoruz böylece. Ama Allah tana bir şey emrediyor. Bir de bir arkadaşımız, yakınımız, şubun bir işi var, ama haram bir işi var, günah işi var. Ne yapıyoruz? Allah orada haşa bırakıyoruz. Aman şu gönlü kırmasın diye harama günah gidiyoruz. E günümüzde bilhassa şu yaz mevsimlerinde biliyorsunuz cemiyetler yapılıyor. Tabi bazıları Allah korusun İslam dışı oluyor. Allah'ın rızasının dışında oluyor bazıları. Haram işleniyorlar. Kişi ne yapıyor? İşte kalbi kırılmasın diye gidiyorum diyor. Yani bir kulun kalbi kırılmasın, incinmesin diyor. Ama Allah burada haşa dışı kişi burada Allah korusun bana. Demek ki eğer bir kişi Allah ve peygamber sevgisini bütün sevgilerin üzerinde gönde bulabiliyorsa işte birincisi bu. Bu kişi imanın üçte birinin tadını almaya başlar. İkincisi وَنْ يُحِبَّ الْمَرَّ Bir kişiyi sevecek. لَهُبْ <gülüyor> اِلَّا O'nu yalnız Allah'ın sevecek bir kişiydi. Bakınız ne kadar kıymetli bir şey. Yani bir Müslümanı sırf Allah için sevebilmek meselesi imanın tadını tatmanın ikinci derece basamı olmuş oluyor. Sırf Allah için sevmek kimi? Tabi Allah yolunda olan kişilere. Eğer bir Müslüman din kardeşimiz Allah yolunda ise Allah'ın emrine bağlı Peygamber sünni bağlı İstemi yaşayan kişi ise onu tanıyalım, tanımayalım. E bizim grubumuza olsun olmasın. Yani burada her şey aşarak, sırf o kişiyi Allah'ıse insan sebebiliyorsa. Bir gün Hazım Muaza bir şey diyor. Hazım Muaz bin Cebel Hazretleri ki sahabe içerisinde peygamberimizin çok sevdiği sahaberden birisi. Peygamberimiz onu Yemen'e varılar göndermişti peygamberimiz onu. Bakın sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı Yemen'e varılar gönderdi. Onu bine bindirdi. Peygamberimiz yürüyerek onu uğurladı. Hazreti Muaz hayat tabi yarışıyla Allah ben ineyim. Sen yürüyorsun. Hayır dedi peygamber. Hayır. Sen Bine özen otur, ben de yürüyeceğim. Allah yolunda ayaklarının biraz tozlansın bir Peygamber meteler. Ve Peygamber onu buyurdu. Yalnız siz Allah için seviyorum buyurdu ana. Bahadır meteler. Peygamber Üçüncüsü ve en yekrehe, en yahu değiller küfrü, badı en enkaz Allah minhu. Bir kimse imanın tadını tatıtan sonra, yani kişi bilinçli güzel ihlas, imana kavuştan sonra, o kişi den yekre korkacak, çekinecek, dizinecek, tekrar Allah korusun dinden çıkmayayım, küfre düşmeyeyim diye. Kema yekre en yulka finnare. Nasıl bir kimse ateşe atmaktan korkarsa, ondan kişi çekinirse, işte aynı şekilde bir kimse de imandan sonra Allah korusun küfre, yani kafile dönüşten kişinin mutlaka her an korkusu olması gerekiyor. Öyle sözler var ki adı cemaatimiz. hele günümüzde çok kullanılan öyle sözler var önemi önemsenmeyen sözler var ama kişiyi dinden çıkarır, kafir yapar, Allah korusun. Bir farzı inkar eden kişi, vele ki bunun şaka da olsa, böyle gürek de bunu söylese, ama bir kişi bir farzı inkar ederse, kişi bir haramı ederse haramlığını, o iş işlemese bile yine çıkıyor, kâr Allah korusun. Mesela diyelim ki örnek olarak faiz. İslam'da kesin haramlanan hatta Bekara suresinin son sayfalarında en uzun olarak bildirilen ilahi emir. Faizin haram olması. Ne diyor bazıları? Efendim işte az alsan Haram olmaz diyor bazılar mutlaka bakınız. Allah Allah buna haram demiş değil mi Haram demiyor Allah Teala buna. Şarap rakı gibi bir şey bir damlası bakınız, şarabın rakı gibi alkül içkilerin bir damlası tencereye damlasa, süraeye içe suya damlasa hepsini haram oluyor bakınız. Damla haram oluyor. ...neden hiçbir haram olduğu bugün gibi ...ne diyor bazıları da... ...efendim işte enflasyona göre... ...hele olabilir diyorlar... ...bakın yani ...yani saçma sapıklar var ...sapıklar var... ...nedir enflasyon... ...paranın alım gücünün azalması... ...her zaman var bu... ...Peygamber zamanında daha fazla vardı bu... ...mal dışarıdan geliyordu Medine'ye... ...Mekke'ye... ...mal dışarıdan geliyordu... Bazen maz, mal az geliyordu. Neye bağlı bunlar? Arz ve talebe bağlı bunlar. Ne kadar mal az edilmiş, ne kadar talep, istek var. Buna bağlı. E, i̇stek çok. E, mal az gelmiş, fiyatı yükseliyor ebedece. Aynı paralar onların. Paralar diner, diner paraları. Aynı paraları alım gücü düşüyordu. Düşüyordu. İşte adı cemaatimiz. Yani günümüzde böyle çok sapık sapık kişiler var. Maalesef e, akademik ünvanı olan kişiler de var bunlarla böylece. Allah'ın şerden korusun. Demek ki haram olan bir şey haram azı cemaatimiz. Azı da haram bunun, çoğu da haramdır. Yine günümüzde çok kullanan bir söz var. En büyük filan diye. Halbuki Mevla bize buyuruyor Kuranda Allahu Ekber peki bir Allah Tebirat al diyor en büyük ancak Allah geleceği bu kelimede başkasına kullanamaz bu kelimede yok en büyük filan takım en büyük filan kişiye en büyük şu kişi, hep he bunlar insanı imandan çıkaran tehlikeli kelimeler bunlarda en büyük Allah'tır sonra yaratıcılık yaratmak Allah mahsus bir olaydır. Derler. Yaratan Allah'tır. Efendim şöyle bir şey yaratmış, yaratmış derler. Hayır mu derler. İnsan ne yapar insanlar? İnsan Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde kişi bazı maddeler karıştırır, ondan insan bir şey yapabilir. Ama yoktan varlıklar yaratmak Allah'a mahsustur. Yine bazen konuşuluyor işte kader kurbanları ve kader mahkumları diye o zaman olmadı böyle bir şey? Efendim. Kader kurbanı, kader onu niye kurban etmiş kişiyi böylece? Allah irade vermiş kişiye Allah da verme, Yine öyle çirkin kelime ki, Allah korusun diyor. diyorlar bazen de efendim o inşallah kalmış diyor bakınız yani. Bu aşağılanıyor. Yani zavalları bakanı yok, ilişk, ilgisi yok kimsenin bununla. E, hatta hasta bile olsa hastanede kesin ilgilenmiyor bununla. Ne diyorlar? İnşallah kalmış artık Haşa küşümseme mayatlar. Heşte Allah'ın eylemi kıtarmalar. Mevla buyuruyor. Fe'alil mahyuriyet. Allah dilediği olur kanatta, Dilediği olur. Demek ki bir kimsede bu üç şey bulunursa o kim iman tadını tadıyor. Tekrarlayalım. Birincisi Allah sevgisi, peygamber sevgisi her sevginin üstünde olması gerekiyor. İkincisi bir kişiyi yalnız sırf Allah için seviyor. Kişiye bakıyor ki Allah yolunda. Sırf bunun için kişiyi seviyor. Üçüncüsü de imandan sonra çok dikkat edecek, özen gösterecek ki Allah korusun ağzından bize çıkmasın da küfret dönmeyeyim diye. Yine günümüzde azı cemaatimiz bazı İslami işte yayınlarda da bu olabiliyor bazen böylece. Güya mesela bir savaş canlandırılıyor. Ne yapıyor? Kimi Ebu Cie rolünü alıyor. Bak. Haşa Allah inkar ediyor. Açıkça Peygamber e hakaret seviyor adam tıymde. Bakın Allah korusun. Bir kimse şakadan da olsa Allah korusun. Allaha inkar etme. Peygamber aşağılama ki kafir olur olmam böyle şey. Yani çok ve yanlışlarımız var. Kişiler bazen bilmeden yani iyi bir şey yapıyorum der Allah korusun imandan çıkıp kafir oluyorlar nice Allah Yine adı şi inşallah Müslim Tirmiziden böyle peygamberimiz Hazretleri zekat ta'mel imani İmanın tadını tattı. Burada fil mazi geçmiş zaman fili geliyor, yani tatması kesin. İman tadını tadacak kesin olarak, men şu kimse ki ralıya billahi rabben. ben, Allah benim Rabbim diye Allah'tan razı olan kişi, Allah benim Rabbim diye o yarattı bizlere. Efendim neye ben böyleyim? Neye şöyleyim? Kulun buna karışmaması gerekir muhteşemdir. Allah bizim Rabbimiz. O bizi yaratan. O bizi terbiye eden. O rızkımızı veren. O da yaşatan. Allah'ın kaderinden razı olmamız gerekiyor. Ve bil İslami dinen bir de din olarak da İslam'dan razı olmak. Dilim İslam diye İslam'dan razı olmak, benim bu dini bunu benimsemek. Efendim işte dinim İslam diyoruz, kabul ediyoruz. Ediyoruz ama da cemaatimiz. İslam'ı haram kıldığı şeylere yapılıyor ama peki ne oluyor bu? Eğer sen dinim İslam diye bundan razı isen, İslam dinini kabullenmiş isen, o halde İslam dininin dışına çıkmamamız gerekiyor ama. İslam yasaklıyor. haram kılıyor İslam bunu ama kişi bunu yapıyor. Evet, haram günah bu, biliyorum diyor. Böyle ki haram olduğunu biliyor ama günah ne olduğunu bilmiyor aceması. Yani günah ne olduğu emmiyor bilmiyorlar onlar. Ne zaman bunu bilecekler? Ölüm anında görecekler bunu. Ölüm anında. Amel defterini kişi görecek, herkes görecek amel defterini. İnsan son nefesini yaklaştığı anda, son nefesinden daha önce, herkesin kalbindeki o perde kalkacak. Kişi sağındaki meleği görecek, soldaki kişinin meleği görecek. Melekler amel defterini duruyorlar. Tabii nasıl bir şey bilmiyoruz böyle. Yani kağıt madde değil, madde değil ama tabii. Bunun duruluyor. Kişi o anda amelin defterindeki bütün sahamı göreceğiz Sağında soldaki günahlarının korkunç oranı görecek iş orada. Ne yapacak o anda? Sonsuz bir pişmanlık, çılgınlık böylece. Çıldıracak. Ne diyor? Rabbena ehkina hına karib. Rabbim ne olur? Alma an canımı. Bana bir izin ver. Bana vakit anı yarabbim. Ama iş tabi Geçim Bir de mahşerde mizan başına dikildik. Terazi başına dikildik. Tabi nasıl arzun, Allah talep biliyor Dikildik. Sıhaplar sağ tarafına konuyor. Sıhaplarımız günahlarımız sol tarafa konuyor. O zaman kişi günahın ne olduğunu görecek. Korkun böyle zulüm attı, çirkin şekilde ağır günahlar konuyorlar. konuyorlar. Kişi orada çıldıracak. elleri yiyecek. Pişman orada. Tabu iş için orada geç yazacağım Yani bu günah efendi biliyorum diyen kişi bilmiyor ne olmuyor. Yani gafetek içindeyiz bilet hala. Vebi Muhammed'in Resul'in aleyhissalatü vesselam. Üçüncüsü de peygamber olarak da Muhammed'den razı olan kişi. Has-ı peygamberimdir diye bunu kabullenen, Peygamber'in emrinin dışına çıkmayan kişi. Demek ki bir kimseye de bu şeyde bulunursa Rabbim Allah diye bundan razı olan dinim İslam diye İslamdan razı olan. İslam bana yeter diye yani. İslamı yaşayan dışına çıkmayan üçüncü Peygamberimizin Peygamberine razı olan razı olan Peygamberimizin dışı dışına çıkma demektir. İşte kabre konduğumuz zaman da. İlk üç soru, bundan önce bize üç soru Yani kabre konduğumuz anda üç tane soru başta var. Bunlar geliyor. Kişi kabre konduğu anda iki mene geliyorlar. İlk soru nedir? Men rabbuke? Rabbin kim bak? Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Kimlerin peşinde koştun? Nereye koştun bakalım? taş buna mı tapındın? Kime rabb dedin? ikincisi dinin ne, dinin e, İslam diyebilecek kişi orada, tabi diyecek ama İslam'ı din olarak kabul etmişse İslam dini yaşamışsa, evet Müslüman nüfus kâna yazıyor ama sabık ideolojilerin peşinde koşmuş zavallı böyle. Sabıkların peşine koşmuş Allah korusun. Tablo cevap, demeye mutluluk. Şimdi geçiyormuş ayet kerimeye bir kimse imanın tadını gönlüne tadarsa bu nişte gibi bir hal oluyor bu kişi. Buyuruyor Mevlamız bizlere Hücrat 7 ayet 7'de Bismillah Velakinallâhe Allah tacere şanû bebe kümül imane. Allah Tanrı sizlere imanı sevdirdi. Sabere hitaben tabiat-ı geliyor. E tabi elhamdülillah kim ki saberin yolunda giderse hep buna tabi iddia edin. Mevla buyuruyor. Allah Tanrı sizlere imanı sevdirdi. Sevmek. İman sevildi. Ve فِي قُلُوبُكُمْ Ve Allah Teala imanı kalbinize zinetendirdi, süslendirdi. Demek ki bir kişi gönlünde imanın tadını tattı mı? Kişinin gönlünde, kalbinde imanın sevgisi geliyor. Kişi buna aşık oluyor. Gönül Allah diye yanıyor. Bu kişinin gönlünde... İman süsleniyor be en güzel bir şekilde üşüyor. kişi iman dışında her şeye ters göze bakıyor Hepsiin kişi tersiyle etiyor Hatta biliyorsunuz sahabeler. ho sahabeler ki bunlar tabi daha önce cahile döneminin müşrikleri diler İşlerine fuşaban da vardı Arkı işlerine, işlerine vardı böyle zulmede işlerine vardı Zaten peygamberler bir topluma geliyor peygamberler, kurtaja geliyor peygamberler. İmana gelen sahabeler bir anda her şeye bakıyor, her şeye bırakıyor. Iman. İmana gelen sahabeler, bütün alışkanlıkları, ne kadar bağımlıkları varsa kötü olarak hepsini bir anda bırakıyorlar. Nasıl bunu bırakabilirler bunu? Demek ki iman bunlara o kadar tatlı geliyor ki iman, o kadar iman bunlar sevimli geliyor. Bunların kalbi, gönlü imanla doluyor. İmana doluyor. Hatta sahabe içerisinde çok işkence çekenler vardı. sır imandan dolayı. işkence çekenler. O gün insanları da tabi ne kanun var, ne kural var. Öyle bir dönem. Vahşe dönemi. İman eden genelde zayıfları, kimsesizleri Mekke'nin dışlarını çıkarıyorlar. Der. Çıkarıyorlar. Önce güneşte ağaç bırakıyorlar. Başa çık. Beyni güneşte yanıyor. Muazzam tabi terliyor. Beden muazzam su kaybediyor beden. Muazzam beden su kaybediyor. 2-3 gün. Bir damla su vermiyor kendisine. İşkence yapıyorlar. Yine mi dönmüyor? Kuma gömüyorlar. Artık dövüyorlar. Şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Hatta Hazreti Ammar'a Çıplak bedenini soymuşlar. Üzerine çok dar zırh girmişler. Demir zırh. Gömlek. Bedene gidilmişti çıplak olarak. Yatırmışlar. Kızgın kum üzeri mekan dışarısında. öyle vaktinde. Tabi o demir, o zırh. Güneşte ısınınca hastamarı muazzam yakıyor. bir sıkıyor da böyle. Daha önce suzu bırakmışlar. Aç bırakmışlar. Zaten bitkin bir halde Zırçtan yanıyor, kıvranıyor artık. Yarı komaya girecek kendisi. Epey öyle kalıyor. Ondan sonra zırhını çıkarırken derisi yapılmıyor zıra. Derisi soyuluyor. Derisi soyuluyor. Böyle. Açık, kırmızı, çıplak eti kalıyor. O şekilde yine ta imandan dönmeyince bu defa yerden sürüklüyorlar. Ayaklarına ip bağlıyorlar. Üzerine birini bastırıyor. Tabii çakıl taşları, dikenler, şunlar bunlar bir tane tarafından parçalıyorlar. Niye bakıp böyle yapıyorlar? Tabi zalim bunu yapıyorlar. Ama ehli iman, imanın tadını öyle almışlar ki artık bunlar, candan belinden geçebiliyor kişiler demek ki. Bir de biz şu anda kendimize bakalım, küçük bir alışkanlığımızı bırakamıyoruz mi? Yani küçük bir bağımlılığı bırakamıyoruz biz günümüzde. Efendim bu mekruhtur, haramdır, israhtur, şudur, budur, günahtır. Evet biliyorum ama işte artık alışmıştım da işte elinde değil filan diyoruz. Yani onlarla kendinizi bir karşılaşıp kıyasla bakalım. Onlar o döneme direk git Gerçekten daha iyi kişilermiş sahabeler. Velamız buyuruyor Allah Teala sizlere imanı sevdirdi, onu gönlünüzde süsledi, cinettendirdi. Ve Kerrehe ile yükümür küfr'e. Ve kerrehe Allah size keri gösterdi. Çirkin gösterdi. Allah sizi tiskindirdi. Küfürden. Yani ahşak. Kafirle dönüşten. Demek ki insanın içinde Allah korusunda İslam dışında ne inanç varsa bunlara karşı bir tiskinti gerekiyor. Böylece. Gerekiyor. Vel füsuka vel isyan. Füsuk, fasıklık. günah işlemeye. Günah işleme. işte eğer bir Müslüman ölçü Ayet-i Kerim hepimiz tabi bu. Ölçü bu. Eğer bir Müslüman günah işleyebiliyorsa işleyebiliyorsa bir de bunun daha da beteri var. Kişi günah işler ki günahtan da zevk alabiliyorsa ne yazık ki iman tanım tadamı çöküşe. Bela bir bakınıyı ve kerrehe. işte geliyor ki Allah size küfrü fıskalata size kere gösterdi. Şirkinleştirdi. Yani insanın imanı kalbinde bu durumun oluşması gerekiyor. Harama karşı, günaha karşı bir tiskidi duyma. Ondan tiskinme, çekinme, korkma, kaçırma ondan. Ondan zevk almama. Almamadan. Gerçekten birinden duydum adı cemaatimiz. Ne yazık ki şöyle, bakınız yaşlı bir kadın, 50 yaşını geçen bir kadın yeğeninin düğün salonuna gitmiş. Yaşlı bir kadın 50 yaşını geçmiş, yeğeninin düğün salonuna gitmiş. Yeni evleniyor, düğün salonuna gitmiş de saz, cazlar oynaması vurunca Kadın kalktı o ne an başlamış baktılar, o ne başlamış. Bakalı Ayet ne diyor, Kur'an ne diyor, öpsün bakınız. E, Dün sonra gidilmek mesele. Yani bir gün sonra gidebiliyorsa o bile mesele. Oradan tiskilmemek, ikre etmemek, haraam işlerin yere girebilmek oraya o mesele. Kadın tuttu elin zora götürürler diye var. Diğeri de kenarda kalmıyorum paşa denir. Çık, çek tek çek, çek, çekinerek. Ama sen kalk da bir de o şeyden oyuna basılan bir zevk Allah. al. Ortafada oyuna. Artık bir imanın üzerinde kalmıyorum. İşte Allah'a korusun. Cemaatimiz. Ölçü bakan bu Mevla buyuruyor. Ve kerrehe ile vel fikri vel isyan gir <gülüyor> arkasında. Allah bunu keri gösterdi. Üçün üstünde vel <gülüyor> isyan. Allah'ta asi olmaktan kişinin kaşınması gerekiyor. Yine bir konu var. Güncel konu adı cemaatimiz. Biliyorsunuz, ne yazık ki kadınlarımız e, gafet, batanlık, batak tabi bir kısmı, hepsi değil tabi. Ne yapıyorlar? Kimi çağlaştık diye, kimi güzel görüneyim diye, kimi gafetten çevre şey etkisiyle Açılıyorlar. Tabi bazıları daha da aşırı aşırı açılıyor tabi bunlar. Hoca bunlar. Çünkü kıyametin kopması gerekiyor. Yani kopacak tabi ben şimdi. Işte. Şimdi onların tahcik etmeleri haram tabi. Kuran-ı Kerim, Kerim çok hakkında tabi okuyormuş onları. Haram. işiyorlar Allah bundan razı değil. İslam'da bu yok. İslam bunu yasaklamış bak. Allah bundan razı değil. Peygamber e razı değil. Yani öyle güzel bir kız ne yapıyor hanım Allah'tan razı değil Allah ondan razı değil. Böyle. O İslam'ı beğenmeyorsan onu beğenmiyor. Peygamber onu beğenmiyor, beğenmiyor. Bu durumda. Şimdi böyle bir kadına kıza çıplak bakıp da zevk duyan ki, de hiç durum tehlikeli azama bakmadan. O da var işlem hakkında. Nefsen duygular var. Elde olmadan şey gelebilir. Ama bundan daha çok daha sakınma gerek azıca madde madem ki günah işliyor, haram işliyor, İslam dışında çıkıyor, peygamber Allah'a haşer evin çıkıyor, günahkar oluyor, istenhal yani, asya Allah-u Teala'ya, istenhal Allah Teala'ya, ona bakıp, ondan da zevk almama gerekiyor. gerekiyor yok derler. Bunun için, eğer bir kimse, bir kimse, böyle bir çıplak, açık, bir kızla hanımla karşılaştığı zaman bir yerde... O kişi Allah korkusu ile haramdan korumak niyetiyle kişi göz kapağını kapasa ya da başını tarafa çevirse kişi o anda o kadar o kadar kişi boş hesap alıyor ki o anda o anda imanın tadını günü duyabiliyor bak müteffekler. Yani bir kişi ömrüye girse yanında başını götürse birkaç milyarlar harcasa Ömreye girse ama bir kişi de haramla karşılaşınca bu haram diye Allah korkusuyla tiskenerek bir göz kapanın kapasa o kadar muazzam da sevap alıyor azı Yani günümüzde tabi İslam yaşamak daha zor ama sevabı da daha çok. Daha çok sevabı da günümüzden böylece. Hadis-i Şerif'te geliyor bir kimse günümüzde Peygamberimizin bir sünnetine yapışsa, onu uygulasa, yüz şehit sahibi verilir böyle. Ya farz olsa, onu Allah tarih eder Tam bir şehit makamı değil, ama yüz şehit sahibi kişiye verilmiş oluyor. Yine yani inşallah muhteremler imanla yani imanın tadı ilgili olarak Elfan suresinin başlığında ikinci üç var. Onu okuyayım inşallah. Yüce Mevlam buyuruyor bizlere. Bismillah, Bismillah. İnnemel müminûne. Ancak ve ancak şu müminler. Yani ileride özeli gelecek olan müminler. Ellezine. Bunlar öyle müminler ki iz zikrallahu Allahu ismi anılınca vejilen kulubum kalplerde bir cereyanma olur, lüpert olur, titriş olur kalplerinde. Yani gerek Allahu Akbar denilsin, Allah bir emir diyor. Allah bunu haram kılıyor. Allah'ın ismi anıldığı anda bu kişilerin kalpleri Duyarsız taş gibi olmaz. Mutlaka kalbinde ürperti olur, bir parıltı olur. Bir gün Hz. Ömer halifelik döneminde, Halife Hazreti Ömer Bediyede bir soğaktan giderken karşılarına bir kadın geliyormuş. Tabii kadın kapalı, o dönem kapınları. Tabii kadın da sahabeden, sahabeden kadında ...Hazreti Ömer'a e bakıyor. Hazreti biraz hebeti görüyormuş. halife aynı sopa da varmış. Heybetli görüyormuş. Kadın şey Hazreti Ya amel ittekillah hemen Allah'tan kork diyor. Yani ne bu heybet bu kadar. Hazreti düşüyor, bayılıyor Allah'a Allah'ın korku denince Hazreti Mehmet'in Allah korkusu geliyor, hemen yere düşüyor. Yere düşüyor. Demek ki Mevlamızın ismi anıldığı zaman eğer kalbimizde bir titrişim olmuyorsa, ürbetti olmuyorsa, bir duyarlılık olmuyorsa, ne yazık imanımız yine demek ki tam sağlam değil o Tabi kafir değil kişi ama insan Allah korusun gafil demektir. Kişi gafil. İkincisi, ayet okunduğu zaman ayetine imanen Allah'ın ayeti okunduğu zaman bu da tüliyet aleyhim ayatü geliyor. Yani kişi kendi okurken değil de tabi kendi okurken daha fazla olması gerekiyor. Demek ki başka birisi bile Kuran-ı Kerim okuyor. Kişi Kuran-ı Kerim'i duyduğu zaman zade tüm imanen. imanın daha kuvvetlenecek. Ayet Allah'ın keramını duyunca Şimdi nasıl olur bu iş? Tabi her tür insan var tabi günümüzde. E böyle bir şey olur mu derler bazıları. Yani okulurken insanın bir duygulanması, imanın kuvvetlenmesi, feyiz alması nasıl olur derler. Her şeyin bir de maddi ölçüsü var dünyada ama her şeyinde var. Bir kimsenin evladı var, her ilk çocuğu ise biraz da beklenimse sonra gelen çocuksa, daha da başka oluyor tabi. Bu çocuk yeni yeni konuşmaya başlayınca, şöyle anne baba diye, ne kadar zevk alır değil Onu ana baba ondan. Bak anne diyor, bak baba diyor. Bir genç, erkek tabi kız. İkisi eşitir bu konuda. Mesela sözü nüşandı ama biri gurbette, o adam mecburi gurbette, askerde bir hatta, gurbette birisi şimdi bu nişanlardan birisi e günümüzde telefonda da o nişanlısının sesini duydu mu zevk alıyor değil zevk alan maatimiz zevk alıyor E bir insan allah Teala'yı her şeyden fazla seviyorsa yani bir kişi nişanlısından da hanımından da Eyadındaki kişi Allah Teala'yı daha fazla seviyorsa nedir Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Işte Allah kelamıdır. Demek ki Kur'an-ı Kerim duyan kişi başından da o anda duygulanması gerekiyor, iman daha kuvvetlenmesi gerekiyor alacağı demesin. Üçüncüsü bu da geliyor. Ve ala rabbihim yetevekkelun. İşte bu gerçek müminler. İman tadın tadanlar, Allah Teala'ya Celleşanıyı tevekkül ederler. Allah Teala Celleşanıyı tevekkül. Yani Allah'a güvenme. Allah'ın tadını hiss olacak ona güvenme. Peki bu Tembel oturacak mı? Hayır. Oturmayacak o da. Peygamberimizden mazeti oturmadın medine. Peygamberimiz gelende hende kazlar. Sipriyatı peygamberimiz savaş için önlem aldı peygamberimiz. Yani kul temir oturmayacak, kul elinden geleni yapacak, tedbirini alacak ama aldığı tedbirine, önlemine güvenmeyecek Allah'a güvenici alacağım cemaatimiz. Mesela günümüzde şey, bir güncel şey verelim buna. Dedim ki bir kimse depremden çok korkmuş, açlığını korkmuş. Ne yapıyor bu kimse? İşte parası da bol, arıyor, varıyor. Depremdan dolayı çok güzel bir ev yapıyor. Peki bu insan deprem kurtabiliyor mu? Hayır kurtaramaz. bir örnek vereyim. Yakınla bir dinledim, dinledim kendim, bu dinlerim bu olayı. Adana'nın depreminde burada korkan bir kişi. Aşırı korkmuş depremden korkmuş. Deprem olmayacak yer aramış yakınlarda. Altına göre Düzce civarında bir yere yerleşmiş. Zemini sağlanmış, kayalık mı falan derken oraya yerleşiyor. Depremden kaçıyor. Nasıl yerleşiyor oraya? Gittiği yerde de tek kat ev arıyor. Bodum üstüne tek kat ev olacak. yanında büyük apartman olmayacak yanında da. Öyle yer arıyor. Aradığı yer buluyor. Bodum üzerine tek kat sağlam bina buluyor. Etrafı açık, bir yana sağlam Kıyatıyor orasına. Sana ne bakıyorsun aziz cemahtimiz? Bir gün hanımı ikinden sonra akşam üzeri küçük pipik tüpünde kızatma yapıyormuş. Hanımı kızatma yaparken e, tüp birden bire bitti veriyor. Yuki hanımı karşısına bak tüp bitti e, kızatma tavada yarım kaldı acıyorsun tüp al gel bana diyor. Alıyor fabrik tüpünü tüp gidiyor tüpü alıyor, gelirken düz depremi birden bir anda oluyor tam bir daha sonradan geçerken beş katı yıkılıyor da ölüyor bak, ölüyor. e bunun ölümü depremden bak, depremden. Tam ev bulmuş evi sağlam, öyle bir şey olmamış arama bir şey olmamış demek ki kul kadar önlem alsa kul kadar tedbir de alsa allah Teala'nın takdiri olur adı cemaatimiz. Kişi evi sağlamdır, dükkanı sağlamdır. Ama bir komşuya gider, akrabaya gider, hastaneye gider, efendim bir büyük hanıların altına, ticarete gider, bir deprem olur. Eğer kişinin ölümü depremden ise sebebi, kul bunu değiştiremez. Bunun için demek ki müminin ne yapması gerekiyor? Yalnız Allah-u Teala'ya Mevlamıza güvenmemiz gerekiyor. Ellezine yukumunuz salate. Ve mevlamımız buyuruyor, işte Allah deyince kalpleri ürperen, titreşim yapan, kuran okunduğu zaman imanları kuvvetlenen, artan, ziyadeleşen ve yalnız Allah'a güvenen müminler, bunlar namazlarını da güzelce kılarlar. Ha bunların namazı çok tatlı namazlar az cemaatimiz. Öyle kitaplarda geçiyor ki gerçek namaz. Öyle geçiyor ki namaz. Yani evliyaların kıldığı namaz. Sahabenin kıldığı namaz. Öyle ki ehli tasavvuf bunları. Yani kişi hayran kalıyor. Yani öyle bir rekat namaz kılabilsek keşke Kıbleye dönmek bakır namazda. Kıbleye dönmek. Her şeyden kopmak, her şeyden hayattan. Yani kişi bilimi artık madde âleminden koptu insan. Bak. Tekbir alı insan. Tekbir aldı ya bu tekbir. tekbir tahrime bunun bir ismi. Her şaram bulan tekbir. Bakın. Kişi abdestini aldı, evinde, camide namaz kılmaya geldi, kıbleye yöneldi, tekbir aldı allah Ekber elini bağladı. Ne oldu bu kişi? Madde aleminden koptu artık. Her şeyden koptu kişi artık böylece. Yemek yok, su içmek yok, kaşınmak yok, şu yok, bu yok, konuşmak yok, yok böyle. Sonra cevap yok böylece. Kişi malum koptu. El bağladı. Bunlara da Allah huzurunda geleceğim. Allah huzurunda. Hazreti'nin bir sahabe vardı. Muaz bin Cebe Hazretleri diye muhtemem Muaz bin Cebe Hazretleri Yemen'e hani vali gönderilmişti. O zaman usul her vali namazı o kıldırırdı meşgitte. Hazreti Muaz sabah namazını kıldırıyor fakat cemaat dayanamıyorlar olan halkı. Çoğu sahabe değil onlar. Medine gelmemişler. Henüz tabi'in makamdalar Haçlı Muaz'ın namazını ayak uyduramıyorlar. Değit geldi o kadar Medine'ye. Şikayete. Ya Allah, Muaz o kadar uzun uykuyor ki sabah namazının fazla bir rekatında bekar suresini okuyor bakınız. İki buçuk yüz. 50 sayfa. Onu okuyor bakıyorum Neden okuyor bunlara bunu? E doyamıyorlar ki azıcama doyamıyorlar ki. Bence. Doyamıyorlar. Bir gün bir köle efendisine giderken bir yere ezan okuyormuş. Tabi namahatı gelmiş. Efendisi yani köle sahibi namaz kılmıyormuş o zaman da. Öyle kişiymiş. Köle kendisi seyirmiş Efendimiz'e ama. Gayet samimi, ihlaslı, ciddi herşinde kendisi seyirmiş. Ne olur efendisine ne olur ya seyri efendisi diyor. Bana müsaade edemezsin diyor. bak Ezan okundu. Gidin namazı cemaatine kılalım camide diyor. Çok yalvarıyor. Ha, git gel bakalım diyor. Oturur bir ağacın altına ama bekliyor. Kendine camiye gelmiyor tabi. Hazreti Utbe ismi de bu köyden ismi de. Hazreti Utbe camiye geliyor. Tabi namazını kılıyor. Ama namazdan namazdan o kadar tatlı, o kadar ruhsuz ev almış ki namazdan Gönlü, ruh dolmuş, imana dolmuş. Yanmış namazda, Allah huzurunda. O kadar zevk almış, namaz bitmiş, cemaat dağılmışlar. O da kendine gelemiyor. Ruhsal, mağlebi o halde yaşıyor kendisi halde. kendine gelemiyor hala. Bakıyor efendisi, köle çıkmıyor ...cami kapısına geliyor, utbe utbe bağırınca... kene geliyor, ne var ya seyidi, niye çıkmıyorsun? Efendim diyor, bırakmıyorlar beni diye işlerini bana. Biraz sonra yine bağırıyor, yine bırakmıyorlar. Tekrar bağırıyor, ki bırakmıyor seni. E seni işlerine sokmayan, ben dışarı bırakmıyor diye muhtemeler. Bu işleri giremiyor, nefsi bırakmıyor ya onu böylece. Yani adı cemaatimiz, gerçekten namazın ne bize bizde bilemiyoruz bakın. Ben kendi şahsıma okuyorum muhtemelenler. Yani şahsıma okuyorum şu Çünkü birlikte namazını böyle okuduğum için, okuduğum için. Yani gerçi inanıyorum ki bizler namazın derini bilemiyoruz muhtemelen. Namaza geçiyoruz böyle işte. işte. Kıyam, kıyam, rükut, secde. Yat kalk. Namaz bu mu? Değil, değil muhtemelen. Namaz mağlebi bir hal namaz. Yeni direği miraç namaz. Namazın bir periyatüsü var namazın. Namazın bir gönül alimi var namazın. İşte demek ki kişi ne yapıyor namaza girişte? Önce kişi madde aleminden kişi kokuyor. Hepsi bırakıyor. Kişi kıbleye dönüyor. Allahu Ekber aklım. En büyük Allah İlhali. Mülk onun Yaratan o Feallima yurid Dilediğimi yapar Mevla'nın Her şeyin Kesin emri Allah'ın hükmünde alıyor. Bu tekbir anlamı böyle. Kuyen'i bağlıyor. Yüce Medan'ın huzurunda zorunda. İşte bu duruma gelen kişiler, aziz cemaatimiz, emin olun okumaya, kıraate doyamıyorlar bakın böyle. Doyamıyorlar gerçi. Rük'ya doyamıyorlar bunlar. Bir üst sefer zor söylüyoruz böyle. Bir üst sefer sorun lazım. Allah Allah bir, rakat. Selamü aleyküm. Selam. Of, iki dakikada namaz düşer. Işte. Onlar doyamıyor hocam. Secde doyamıyorlar ama namazın her halinden iş şey alıyorlar. İşte Mevla ağabeyi yürüyor ellezine işte onlar Allah deyince kalbi lüperenler böyle Allah deyince duygulananlar Kur'an'dan zevk imanları kuvvetlenenler Allah'a tam güvenenler bunlar e, namaz ki bunlar işte bunların namazı gerçek namaz onların iki dikat namazın sevabı maaş demizine konunca onlara bir bakacağız. Allah Allah. Biz yüz rekat kılmışız ama onların bir seyir sebe alamıyorum. Öyle namaz kıyırlar. Hakikaten <gülüyor> Mevla'nın büyürüyor. Bir de bunlar Allah yolunda malda verirler. Ve mimma ile geliyor. Mimma, min ile ma kelimesi beleşiyor. Nus, sakin etmeye idkam ediliyor. Mimma o bir şeyden veriyorlar ki buradaki mimi de tebziye. Yani malın tamamı değil ama maldan verirler. Zaten yunfikun Allah yolunda infak ederler. Ülaike hümül mü'mine hakka. Allah bu şahit-i mevlam verecek. Mevlam buyuruyor. İşte onlar var ya melam veriyor. Onlar hakiki Tam gerçek müminler, işte bunlardır Mevlam. Böyle müminler. E böyle bir mümin, yalan konuşabilir mi? Konuşamaz değil mi Der. Bir karıncayı incitebilir mi? İnitemezler. Gözüne hakim olur, diline hakim olur, gönlüne hakim olur. Ve Mevlam diyor, bunlar o müminler ki, namazın dışında da onun dışında da Allah Teala'nın zikriyle mekül olurlar. Bismillah, ellediine, <gülüyor> işte bunlar, yedik, <gülüyor> Allah'e, Allah <'a> zik ederler. Kıyamen <gülüyor> ve kuyudan ve ala cünübim, ayatta, ayat işini yapıyor, yola gidiyor, Durakta bekliyor. o anda Allah zikre meşguldür. Oturduğu yerde de, hatta yattıya bakın ve ala cunubi cunub, cem'in çoğulu cem yan demektir. Akşam yatağına yiyen yattığı yerde uyuyunca kadar Allah'tan u zikirle meşguller. Yani bunlar ömürlerini, hayatlarını yaşamlarını en iyi değerlendirenler. Hayat kısa gerçekten. Hayat kısa cemaatimiz. Size bir şu anda aklıma geldi yani. Bir olay Baştan geçen onuza aktarayım inşallah nasip olsa. Bedine münevvere de çağırdığım günü dedi ki hocam bana yarın dedi yani Perşembe günü öğlen mazan dedi şandan bir misafirim geçecek bana şandan bir misafirim gelecek ben sen de geldi dedi bana. Bir de Yemin'e bir Ahmet vardı, onu da algelledi. Ben namazda o Yemin Ahmet'i buldum. hocam bir dükkanı vardı. Oraya gittik. Şam misafiri bekliyoruz. Oturdu, biraz sonra o Şam'dan gelen misafiri geldi. Benden biraz da uzunca boylu, uzun bir afistan giymiş ama düğme yok da iple bağlamış buralarını. Bir torbası vardı, bir de ağızda değnek, torbasına asmış omuzuna geldi. Aleyküm selam derken, hocam bugün de eve yemeğe gidelim hemen dedi. Bakın o Hocam ne dedi ona? bu eve yemeğe gidelim. Şöyle yok Yok. yok. Eve yemeğe gitmeyeceğiz. Eve nasıl mı içerse bu şef ama. Hocam peki. Böyle başladık. Bu mediyende olduğu halde hiçbir sağa sola bakmadı. Öne bakıyor. Ben de tam yanın başındayım. Hep sanki dili sanki kalbi Allah diyor. Kalbi öyle. Öyle. Öyle bir halde, tatlı bir halde eve geldik. Hocam içeri bizi buyur etti. Kapıdan girdi. Selamdan sonra hiç konuşmadan yer oturmadan döndü Allah'a Allahübber namazı durdu. İki namaz kıldı. Namaz kıldı ama. en yanında seyredim kendisini. O kadar tatlı. Tamamen namaz oldu belli. Bütün duyguları namazda. Tam alındıksın kapının kendisini. İki namaz kıldı. Şöyle bir güzel bir selam verdi sağına soluna. Dua etti. Döndü bana. Bak yavrum dedi bana o zaman. Ben tabii gençim. Bak yavrum dedi. Eğer eve yemek yemek niyetiyle gelseydik yoldaki ömrü boşa geçecekti dedi bakınız. Ama eve namaz kılmıyor niyetle gelince beraber her zaman sahaf dedi. Bak yavrum dedi. Aynı şey bunu söyledi bana. ''Yavrum, dünya hayatı çok kısa, dünya fani yalan, Ömür ama çok mu çok ömrü kısa.'' dedi. ''Öbür alem çok ama çok uzun öbür alem.'' dedi. ''Binlerce yıl kabir yatacak, elli bin yıl mahşer, ondan sırat köprüsü, öbür alem sonsuz büyük bir alem var. Oraya çok ama çok şey götürmek lazım oraya.'' Dedi. ''O da rahatmış, çok götürmek lazım.'' Emrim boşa harcamak lazım az bu trenler. İşte elimizden tabii geldiği kadar alacağız Bizde Biz de ne yapalım? Elimizden tabii geldiği kadar onlara benzemeye çalışalım inşallah efendim. Onlar bize örnek onlar bize efendim. Işte şey. Yani hiçbir bir bir aile girdim mesela bazen boşya şey konuşuyoruz. O konuşumuz, o konuyu 10 gün konuşsak, tartışsak orada kaçacak boş ama. Boş kalacak herhalde Ne der ya? Havanda su dönmeye benzer. Bir şey aramayacak herhalde. Kendimizi böyle boş yere kaptırmayalım. Yani gıybet haramı olmasa bile e, boş şey konuşsak ömür orada tükünüyor, boş yere nefes tükünüyor. Şey. Elimizden gelince kadar inşallah mesela üç kişi beraber geldik mi? Bir dini konu. Birbirimize aktaralım, bilgilerimizi duyduklarımı, okuduklarımı aktaralım inşallah böyle. Diğer arkadaşlarımız İslam'a davet edelim onları da inşallah. Onlar da bunu nasip alsınlar. Bilmiyor tabi onlar. Nasip alsın onlar da. Yine bu arada inşallah Allah'tan zikrini bırakma inşallah. İlahi Teala Fatiha.